Bir anla değişir bu Bir kalp insanlar günaydın hepiniz Gök yükseliyoruz şimdi Şenol gün bayrak Beyaz fırtınası ya Ankara semalarında Dolanıyor ve bizlere Neler neler anlatıyor Şenol Bey günaydın Şenol Bey şenol da günaydın Neler neler anlatıyor diye herkes. Yani işte bakalım bu sabah Hangi hoş konularda hangi Esprilerden hangi şakalardan Dem vuracak Bahsedecek gibi Evet trafik Trafiği ister yapın ister yapmayın Şenol Bey Trafikte biraz bahsedelim mi? Yani bilmiyorum isterseniz eğer lüzumlu görüyorsanız bahsedin yoksa yani hiç şey yapmayın. Yani. İstemiyormuşuz trafikte. Trafikte en son gelişmelerinden. Yani siz bilirsiniz. Ben senin programı diye bir şey yaptım. Yok yok siz yani sonuçta sizin de tecrübeniz var. Sizin de böyle insanların e, ne, neyi beğendiğini biliyorsunuz nasıl eğlendiklerini biliyorsunuz eğer başka güzel bir şeyler geliyorsa aklınıza ki muhakkak geliyordur siz isterseniz onlardan bahsedin biz sonra başka bir şekilde öğreniriz trafiği trafiği de kendi işine de bir öğretelim efendim trafiği de kendi işine mi öğretelim diyorsun evet yani tam aslında sizin dediğinizi diyorum ben yani ben ne dedim ki ya bir şey demedim ben. <gülüyor> ne olur neye gülüyorsun ya? <gülüyor> bir espri gibi geldi. Günaydın diyelim baştan başlayalım o sayı günaydın. Şevketinle işine Sizlere günaydın. Sok bir sabah çarşama şefa hepimiz ee, bazılarımız arabasında bazılarımız sokaklarda bazılarımızda holikopterlerinde titriyor. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diye şey diye? Ne diye? Gülüyorum şey abi esprie. Neş bir şey espriye. gülüyorsun ya? Gülüyor hani bir bazı arabada, bazı e, sokakta, bazı helikopterde titriyor dedi. Ge ben titriyorum diye komik mi? Ne bir, onu bir espri diye bir şey yapıyor. Neşi komik bir şey titremeş şey komik mi? Ben öyle bir espri diye zannettim Çanak mıdır nedir ya? <gülüyor> Niye gülüyorsun sevgiye ya? Ne be, espriye bağlamıyor musunuz siz konuşmalarınızı? Espiriyi şakaya da geçmedik ki. Tamam, buyur Şahil şey abi dinliyor sizi. <gülüyor> sevgili izleyicilerin zorlu bir çalışan maçabarda tabii ki de herkesin bir espri peşinde koştuğunu biliyoruz. Ancak hayatımızın en çok koşuşturduğumuz dönemlerinde en büyük esprinin de kendisinin o koşurken bazen bizim elimiz konumuz bir saçma sapan ortaya çıkan espri olduğundan hiçbirimiz haberlerindeyiz. Tabii ki de Eşen Örgün Bayrak olarak böyle ince bir toktayı da size hoş bir espriyle hatırlatmak istiyorum. <gülüyor> Ay şerefe dinliyoruz buyurun. Şey şey ne oluyor? Ne ne oldu ya bir komik bir şey anlatıyorsunuz ben de gülüyorum size. Niye gülüyorsun eskiden hiç gülmüyordum. Ben yeni yeni anlamaya başladım şey abi. Siz yani yıllardır konuşuyoruz. Ben ne man kafayım hiç bu esprileri anı. Ama şimdi şimdi işte Şenol Günbayır esprilerini ha, ya ilk saniyesinde anlıyorum. Öle bak bebi rasyo der. Gülemedim. Buyurun dinliyorsunuz. Ne Neyi dinliyorsun? Ne anlatıyorum ben? Ne anlatıyorsunuz? İşte genel bir e, şeyi anlatıyorsunuz. Esprileri, şakaları anlatıyorsunuz. Hangi espri? Hangi şaka? Ne? Sen benim Sevgi Yenge? Efendim Şenol Bey buyurun hemen dinliyorum sizi emrinizdeyim buyurun. Alo? Alo buyurun Şenol Bey dinliyorum sizi hattımızdayız açık falan. <gülüyor> Şevgili Yenge, Şevgili Yenge. Sevgili Şenol Bey buyurun. Gül <gülüyor> böyle <gülüyor> ya kaçır gibi. Ne ne ne? Nasıl güneyim Şenol Bey nasıl istiyorsanız öyle güneyim ben size. Sevgi Yenge ben zenginim diye böyle yapıyorsun değil mi? Ne ala. Oh, şey abi yani öyle düşünmek tabii ki e, siz düşününce mantıklı olur ama yanlış düşünceye girdiniz de ben söylemek zorunda değilim yani. ya. diye şey diye bak bugüne kadar yere vuruyordun. İnsan olarak kıymet vermiyorum. Ne zaman ki öğrendim ben zenginim diye. Ondan sonra bakıyorum eş diye gülmelere başladı. Şey bu busu ya bu kanalı ormaşın ya. Ne alakası var şey abi ben size Önceden de gülüyordum her esprinize gülüyordum. Hangi? Bugün hangi esprime güldün? Ha, e, yani anlamamışım demek ki kaçır, Sonra evde gülüyordum ben. Bana bak Sevgi Egecim ayda benim böyle işte bir 20 milyar gibi bir gelirim varsa onu biraz zaman açtığı da oluyor. Ama bu bizim dostluğumuzu hiçbir etkilemesin. Yani ne alakası Aşağıma? Ben eskisi gibi şey yapıyorum siz yani ay, hiç, hiç, hiç, hiç, Benim gözümde bir şey değişmedi ki size karşı Ne, neye hocam gülüyorsun hiçbir yere? Ne alakası? var Ben lütfen Aşağıma Bey ya Bana bak ben Zengi Fener değilim ben. ben onu sana düğün şaka yaptım Ya bırak Aşağıma Bey Bana şaka yapın Şengi öyle bir güleyim ben gene eski fakir gibiyim yani o yüzden yani hep zaten fakirdim kere fakirdim o yüzden eşmirlenmek için de gül. Yoksa yalakalık diye gülmeyin. Yok yalakalıktan değil ben zaten gülüyorum yani. Gerçekten zengin değilim. biliyorum Çenal şey ya yani. Ben de iyiyim zengin. O yüzden işte işte devam edelim süremiz var mı? Süre var isterseniz ona kadar. Hatta ben Burak Can'la bir 1 saat falan daha ondan alırız. Şöyle 11'e kadar rahat rahat konuşurum. Oğlum şimdi ne yalakası ya? Ne, ne alakası var ya? Ne alakası var? Ben konuşmak için... Ben zengin değilim diyorum. Yok ben biliyorum Aral Bey siz zenginisiniz. Ne, ne biliyorsun? Ben dün gittim... Eee şey, buyurun dinle. Nereye gittin? Ne yaptın dün? Gittim ben dün karımla dükkan dükkan dolaştım. Sizin gerçekten üç dükkanınız varmış orada. Ne diyorum şeyi? Ya ne bileyim siz öyle söyleyince bana yalan gibi geldi. Ondan sonra ben bir merak ettim hakikaten doğru mu söylüyor falan diye. Öyleymiş ya üç dükkan varsa demek ki siz hakikaten de Sevgiye gerçekse şu anda ya senin adına utanıyorum ha. Yeter ya. Sizin de gözünüz doysun şahan. Yani size Yedi Yedisi halinize yeter. O şeyde para göşeyerek yetir. Ya, ya parası da güzel yani şeyde gelir durumuna bak. Gelir durumu deliymiş. Ya lan ya şeyde kapatayım bu müziği artık. Ney? Müziği kapatayım mı? Devam edelim mi sohbete? Kapat, kapat. Bir kapatıyorum yine. Müziği değil, keforu kapat. Yalaka. Günaydın, günay aydın ay, dın dın dın dın. Günay aydın, ay aydın. Radyo turası modern sabahlarda, günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ahan'la Fahir'e 3, Ahan'la Oktay Demirci. Günaydın efendim. Buyursun Günaydın Ege Bey, hoş geldiniz, hoş bulduk. Hepimize hoş geldiniz. Hepimize Fai büyük geçmiş olsun. Hepimize büyük geçmiş olsun. Fahil Bey çüş demek istiyorum. Ben bugün yayın <gülüyor> Öyle başlamasaydım. Keşke başladı. Neden çüş diyorsunuz? Afedersiniz. Çünkü Fahil bugün bir açıklamayı yapmak zorundayız. Dinleyicilerimizin önünde. Şimdi biliyorsun uykusuz olduğumuz zaman... Evet. ...ayarlarımızı kontrol etmek zor oluyor. Evet. Hareketlerimiz... Evet. Elimiz kolumuz... <gülüyor> e, ...tam Atlamıyor. beyinden gelen sinyalleri anlamıyor. Sakarlaşıyoruz. Duvarlara Aynı çarpıyoruz. Yani. Aynı şekilde. Aynı şekilde bugün... Fahir'den ben bu tür şeyler bekliyorum. Çünkü kendisi <gülüyor> düğün gündüz saatlerinde saat 16'da. Evet. Saat tam 4'te yatmış. Ve bu sabah kaçta kalktı Fahir? 6.30'da kalktı. kalktı. Evet. 6.30'a doğru kalktı. Ee, çok tebrik ediyorum seni. Evet ben de bazen şey yapıyorum. Bütün kıyafetlerimle falan yapmışım böyle yani. Çok güzeldi. Ee, butlu kalktım. Ee, bir de kolay oldu hemen kıyafetlerle yatınca. Terlememiş misin peki? Hiç terlememişim. Şey, şey Öyle rahatsız. güzel ki bebekler... Kanyapede mi uyumuşsun? Kanyapede uyumuş. Biraz anlatsana bize... Nasıl uyumuşsun? Böyle kıvrılmışım. Bir şey seyrederken mi uydun? Bir şey seyrederken uyumuşum ama... Ne seyrediyordun dörtte? Dörtte ne seyrediyordum? Ee, bir belgesel seyrederken uyuyakalmışım. Çok hoş bir belgeseldi. Ondan sonra onun da saatini de ayarlamışım. O da otomatik kapanmış. Böyle gece boyunca kabus görmemi de engelledildim. telefon falan çalmamış mı? Telefonlar çalmış. Telefonlar çalmış ama ben açmamışım. Ay ne güzel. Ay vallahi öylesine güzel. E, hepinize tavsiye ediyorum. Ne güzelmiş diyorsun ama Ege e, bugün kontrol edilemeyeceğinin farkında mısın Fahir'i? <gülüyor> ya biraz böyle bir şey versin bana. Dişin ne falan... vereceksin? Kesme şeker Şimdi mi? bu diş falan çıkarıyordur. O yüzden. <gülüyor> o yüzden biraz huysuzluğu olur. O da şey yapacaksın. Rakıyla ovacaksın dişlerini. He de kolonyayla kafasın. <gülüyor> Aa Ali'nin diş çıkarmaya başladı mı? Hı -hı, diş çıkarmış. Hı -hı, diş buğdayı var haftaya bekliyoruz hepiniz. Hayır ne zaman çıkarttı bilmiyorum ki. Daha yedinci ayda çıkarıyormuş diş. Şimdi yavaş yavaş diş bilemeye başladı. <gülüyor> Ama benim bildiğim kadarıyla egeler keçi boynuzunu vermeye başladı Halil Bebe. Hiç öyle şeyler yedirmeyeceğim kızma Aynı benim gibi ne pestilin ne olduğunu bilecek ne keçi boynu. Ama Peki. ben ona gizli gizli yedireceğim var ya. Evet, küçücük işte böyle evet. minik minik küçük pestiller getireceğim. ...but pestili bayılacak var ya... Pe ha. Ba ...baba bana bundan al falan diyecek... ...ne alacağım kızım saçmama falan diyeceksin sen... ...sonra kendisi girecek kuru yemişçilerden... ...pestil alıp çıkacak... Öyle bir ...bütün yapıyor. harçlığını pestile, pekmeze... ...ilk sen ona pestil verdiğinde... ...Fahir Bey ayakkabı üretiminde <gülüyor> kullanılan bu şeyi... ...nasıl yiyorsunuz diye soracak... <gülüyor> ...ya bence şöyle bir şey var... ...Fahir etkili olur mu olmaz bilmiyorum ama... ...kendini de hazırla yani çünkü hani... ...pestil yemek, keçi boyuzu bunlar... ...bu tür şeyler... E, ...zevkede giriyor ya biraz Ege... Yani Ayakkabı yemeyeyim Hiçbir <gülüyor> mantıklı açıklama yok Niye abicim sen de zamanında o pestilleri haşa bur şupur Erik pestil aman ha, ne lezzetli Hayatım ben pestil yemedim Pestil gördüğümde hmm. nasıl baktığımı sana hatırlıyorsun değil mi <gülüyor> Bütün yeme süreci boyunca Nasıl yeniyor nasıl yapabilir bunu falan diye. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Halil Bebek eğer bugün büyüdükten sonra Hakikaten failden Bağımsız olarak gelip de isterse ona yönelik bir şey düşün, pestile mi? Evet. Yani çocuk Yani kızım sıra. diyeceğim, muhallebi yiyelim güzel güzel. E ben okulda gördüm çok güzeldi arkadaşım beslenme çantasına koymuş falan dedi mesela. O, o çocuk Faiz'in <gülüyor> komşusudur. <falan gülüyor> ömrümü, ömrümü buna diyeceğim. Ne zaman ki Alim bebek orada güzel bir pestil yer, benim içim rahat. Ondan sonra işime gücüm'e rahat rahat bakar. Ama ne zaman ki sen benim İşin önüme... gücün dediğin dörtte yatıyorsun, ne işin ne gücün var ya? <gülüyor> Ne kıskanıyorsunuz abicim siz de yatsaydınız hayret bir şey. Ben istemli yatmadım zaten. İstemsiz yattım. <gülüyor> İstemsiz yattım. Kış uykusu. Kış, uykusu kış uykusu gibi bir, şey bir şey yani. Öyle bir şey. Buyurun efendim. Hadi efendim. hemen verirsin. Kocaeli'den çok önemli haberimiz var. Yani İzmit. İzmit Kocaeli. Yeşilay Gebze Şubesi Başkan Yardımcısı Bilal konuş Burası Gebze. <gülüyor> <gülüyor> Konuştuk bir nebze <gülüyor> Ee, yeşil şey e, daha doğrusu söyledik. Sigara böreğine yeni bir isim vermek için araştırmalarına başlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, Bazı kelimeleri de şey, yayında söylemiyoruz değil mi? Canım, yani, söylediğimiz mesela gerizekalı kelimesi Yok, falan. Yok ayıp olur. Başka <gülüyor> İlk gerekir, öğretim okulu sınıf ya. öğretmeni Yanlış Meyna şey Şensoy e, sigara böreğine yeşil ay böreği e, denmesine karar vermiş. Kim karar vermiş? Kim karar, bir daha alabilir miyiz o ismi? E, i̇lk öğretim okulu Gebze Fevzi Çakmak ilk öğretim okulu sınıf öğretmeni Meyna Şensoy sigara kelimesi kötü alışkanlık çağrıştırıyor yeni bir isim bulunsun önerisi üzerine çalışmalar başlatıldı. Bir haftalık düşünme neticesinde böreğ e, dernek olarak at koymayı uygun gördüler. Üyeler böreğen yeni adını görüyorlar. E, Yeşil ay olarak koydular. Yeşil ayda bilmiyorum ama bu hani uyuşturucu otlar falan yeşil olmuyor mu? Uyuşturucu otların bir kısmı evet, ama bazı e, önemli besinlerdi ki mesela ıspanak. Benim bence işte bir hafta, da hafta Sigaradan direkt, direkt böyle esrara, oroyuna yönlendiren bir isim <gülüyor> bulmuşlar yani. İşte onun sebebi bir hafta düşünmeleri yani iki hafta düşünselerdi mesela. Ya ne bileyim. Parmak börek diye bir şey koymuşlar. Şey Kişi Ne kadar güzel buldu adam. Parmak börek. Ya öyle bir şey koysunlar o abi. Abi sigara ki... böreğinin ismi nereden geliyor diye düşün. Haydi bakalım. Nereden geliyor olabilir? Nereden geliyor Çünkü olabilir? sigara gibi sarılmasından ne? geliyor. Bravo. Çünkü eski. Ay çöreğinin ismi nereden geliyor? Ay şeklinde olmasından olabilir. Yeşil ay böreğinin ne şeklinde olması gerekir? Yeşil bir ay mı? Mecburen yani. Yani Gıda bu isimleri bu kadar ne? Ayrıca sigara böreği bildiğim kadarıyla peynirli olur. Evet, ee, yeşil koyulmaz bir şey içine. Evet, yeşil bir şey konduğu zaman da iğrenç olur yani. Ay bir de gören de yeşileyin reklamını yapıyorlar zannedecekler. Yeşilayın reklamı mı? Öyle bir şey ihtiyacı yok ki Yeşileyin. Hakikaten. Yani Şu millet zaten öyle... o sigara kullanma yaşı 12'ye inmiş. Yeşileyin <gülüyor> <gülüyor> neye reklama ihtiyacı var? Şimdi hiç yeşile böreğini bilmeyen bir adama sen bu börekten götürdüğünü düşün. Evet abicim. Mesela Alim bebeğe yine <gülüyor> ele alalım. Yazık yandım, denek <gülüyor> yaptım, denek yaptım. Geldi bir, bir tabak. 0 kilometre bir insan lazım. O da en o da yakınımızda sağımıza gelen yani. tek doğru. Şimdi bir tabak şey geldi, börek geldi. Evet. Abi şimdi sen bunun adı Çocuğum yeşil ay böreği dediğin zaman bu çocuk ben yeşil ayı biliyorsa istersen pestil ben çıkardım çıkarttım <gülüyor> beğenmezsen söyle. Ege de bu tarafındaymış senin hemen o pestili alıp yüzüne yüzüne vuruyor sen o kaçın 10 dakika bir acınla baş başa Aha, kalıp geliyorsun pestili uzağa atıyorsun filiz bir gibi döne döne gidiyor <gülüyor> pestil diye gidiyor oraya oğlum pestil güzel bir şey öyle deme kan yapar ya bir şey soracağım pestile geçmeden önce şimdi bu yeşil ay böreğini <gülüyor> sorgulayacak ya evet. ayın bebek büyüdükten sonra Şimdi bu Yeşilay böreği niye ismi Yeşilay? Bu aslında sigara büyüdükten bu aslında sonra Bu sigaraya derken. benziyor. Deep. Hadi diyelim sigarayı da görmedik kızımız. Görmedi ha? Yani öyle bir örnek göstermedik. Sizin balkona falan hiç çıkmıyor yani. Çıkmıyor. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra televizyon da mı ama Yeşilay Yeşilay nedir? Yeşilay şunlarla ilgileniyor. Bu sefer Yeşilay'dan ne yapacak? Merak edecek. Yeşilay neye karşı? Bu sefer sigara böyle sigaradan kaçarken alkol ap <gülüyor> Uyuşturucu, oroyin, sigara ne varsa yeşil aydan bunlar aklına gelecek yani. Ondan Yaz sonra o melek yavrunsa yarın öbür gün tam bir şey beklerken sanatçı evlat yetiştiriyorum derken bir bakacaksın. Baba çok güzel hapların var yeşil yeşil istersin diye, diye. Diğer taraftan en kötüsü, senin emekli yok mu <gülüyor> diye böyle goblin gibi çocuk olmuş <gülüyor> diye. Hay ne kadar çirkin bir laf vardı bir zamanlar ya. Yani. Ama güzel hayaller kuruyega ya. Hayır hayır, ne duydun mu şimdi? O lafı alacağız da. Senin emekli maaşına el koyacak gibi bir şey söyledi Fatih. <gülüyor> Nasıl? De tip ortamlarda büyük? Fatih'in en büyük korkularından bir emekli maaşıma el konması. Ya bir zamanlar şey lafı vardı, kullanılmıyor artık o, değil mi? Ne? Ne? Bira açayım mesela falan derler mesela. Yok içmiyim ben. Ha, yeşil açayım diyorsun. Bu kalmadı artık değil mi? Oktay soruyorsa sen sor. Ben soramayacağım sen sen sor. <gülüyor> Peki ben sorayım ne tip ortamlarda <gülüyor> O yavan lafı siz hiç duymadınız. <gülüyor> ben duymadın hiç duymadım abicim. böyle. Bir tek bir... ben de duydum. Ya de fazla biraları kese kağıdına sararlardı. Olmadı gazete kağıdına sararlardı. Hayır içilme aşamasında diyor zaten ya. İçmeyen bunları, sigara içmeyen, içki içmeyen adama yeşil acı dendiğini hiç duymadım. mı? Ya tamam dendi de bir bira açayım sana. Yok ben içmeyeyim. Yani bu tür diyalog ben yaşamadım. Ve eğer bu tür diyalog şu andan itibaren ülkede... E, popüler olursa yeniden popüler olursa senin değil mi? Suçlu sensin ege. Hayır abi bir kişi tarafından bile kullanırsa ben gelir bu adamdan sorarım mesela. Bu ne? Ben de, de, de sana pestil veririm o zaman tazminat olarak. <gülüyor> oh, ben oh. de yurt dışına kaçarım. <gülüyor> <gülüyor> ben pabuçlarımın içinden pestil taşıacağım artık. Hem ayakkabı vurmasın diye hem fayır acıkınca ye diye. Yapış yapış olur. Yalnız yani. ben size söyleyeyim o sıcakla beraber yumuşama yapar. Pestil biraz sert. Günaydın. Günay ay ay dün dün dün günay ay, ay Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ee, size çok <gülüyor> Çoktan seçmeli bir haber vereceğim. Seçenekli yani. Yani daha doğrusu seçeneği ise bırakacağım. Teşekkür tamam. ediyorum. Dünya Ünlü Teknoloji Dergisi Popular Science'dan bir haber mi? Mi? yoksa başka. Yoksa Yeni Zelanda'dan bir haber. Mi? Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'dan Zellandlı. bir haber. Benim hiç fikrimin önemi yok zaten. Ben cevap vermedim hocam. E söyle Fahir. Yeni Zelanda'da. Yeni Zelanda'nın bilmem ne kentinde Cehennem Pizza adlı restoran Şehvet adını verdiği bir pizza üretmeye başladı. Burada 7 tane ölüncül günaha karşı 7... Malzeme. Ona çeşit pizza mı var? Gibicesini. İlkini çıkarmış. İlkini çıkarmış. Şehvet pizzası. Benim bizası. bildiğim böyle şeyler konuyor yani pizzalara. Ne bileyim böyle... Acı Ege türküsü. Ege türküsü, Akdeniz'in incisi. Kalbim Ege'de kaldı. Türk gerçeği falan gibi bir takım şeyler Akdeniz konuyor. Akdeniz salatası mesela. Değil mi? Olmadı mı? Olur olur o da olur. olur. İşte bu da şehvet diye bir şey. Bu böyle bir şey. Ee, Yediğimiz zaman affedersiniz şehvete mi bürünüyoruz? İçinde o tür malzemeler var? Aynen o şekilde. Hem şehvete bürünüyorsun hem de biraz acı olduğundan koşturmak istiyorsun. Nereye? Dağlara, tabii taşla, ki. dağlara taşlara koşturmak istiyoruz. Acıymış biraz. Biraz da etli, böyle cevizli mevizli, ballı mallı bir şeymiş anladığım kadarıyla. İğrenç bir şeymiş anladığım İğrenç kadarıyla. Şey, Hakikaten yani. ya. Pesli gibi bir şey. Ve sadece bu pizzayı e, sunmuyor restoran yetkilileri. Kolanda Aynı zamanda. <gülüyor> Sınırsız kola değil mi? Yanında bu pizzayla beraber. Salata veya sarımsaklı şey ekmek. Yok sarımsaklı ekmek. Sarımsaklı ekmek, sarımsaklı ekmek. Ondan Yok önce de mu? çorba geliyormuş Of çok güzel yani Şimdi onlar zaten var da ne? Yanında yeme için kullanılmayan başka bir şey veriliyor Oyuncaklar veriliyor? Mı? Ye, Böyle, yani Yani Çocuklar ye, için ye. menü mü bu? Hayır ne? çocuklar için ne? değil Bilakis büyükler için bir menü Ne? ne? Prezervatif oyun. veriliyormuş Niye veriyorlar prezervatif yemeğin yanında ya? Ne ya ben var? çocuğunla gittim oraya Baba kolonyalı mendili uzatsana diye ben orada ne bileyim kaindisinin kolonyalı mendili olur bu ne ya falan diye onu ama Çok... pizza ile şey gibi mi veriyorlar şimdi de... böyle, böyle hani kağıt şeyin içinde olur ya böyle artık çatal bıçakları falan koyuyorlar ya onun içinden mi veriyorlar hani ha, yemeden çıkar diyorsun pizza'yı böyle <gülüyor> ne yapıyorsun yani ben ne yaptığını hiç anlamadım zaten de <gülüyor> ben de anlamadım herhalde abi. böyle şey ya pakette veriyorlar ha, önce pizza yiyorum ben Hayır, pizza yemiyorsun pizza güzel bir rulo yapıyorsun <gülüyor> ondan sonra paketi eve götürüyorsun. <gülüyor> evet o bence paket için. Adamlar pratik düşünmüşler ya. Yeni Zelanda'lı, cevval olur. Bir de sır erkekler mi yiyecek yani? Kadınlara yönelik diye bir şey yok. Ne olsun abi kadınlara yönelik. E, kadınlar Böyle da paket yapıyor. Bir çık kalkıştılar. E, yapsınlar. Paketleme madem öyleyse paketlemeyse paketleme. Dillan onu ye yirsin. Reklam Dokunur. standartları ofisi de inceleme başlatmış. Ne, nesini inceliyorlar ben onu bilmiyorum. Tabii. Standart deyince Oktay'cım. Yeni Zelanda biraz böyle biliyorsun. Ufak tefek insanlar incesi. ya. O zaman teknoloji haberini de vereyim mi? Ver. Ver canım. Dünyanın en ünlü teknoloji dergisi. Science. <gülüyor> ne science? Popular ya, science. Popular Beraflı science. 2006'nın en teknolojik ve bilime ışık tutan icatlarını seçmiş. Heh. Şimdi yavaş yavaş 2006'nın sonuna oldu. geliyoruz ya. Evet. 2006 sonunda şimdi yavaş yavaş böyle Başlıyor haberler olacak hayır. Işte evet 2006'nın en bilmemnesi 2006 mıydı? Şimdi ilk vereceğimiz haber teknoloji ergonomik laptop mesela. Yani. O çok güzel ergonomik. Benim laptopumda biraz ergonomi problemleri var Daha doğrusu laptopun kendisinden kaynaklanmıyor Sen bekle bir sponsorun olmasını bekle kadar. Masaya koyuyorsun ya yani. Evet. Ha. Ondan sonra o yazmak için Dirseklerini dayayınca masanın köşesi Dirseklerimi kesiyor e o, o zaman laptopdan değil masadan bence Ama öyle bir laptop olsa deseler, Böyle çıkma kolları olsa alt taraftan Oraya ha, yerleştirsen oraya yumuşacık koysa. Ama hareketli böyle Yani sağa sola gidebilen bir şey Veya güzel bir örtü battaniye gibi bir şey çıksa Çünkü o, ayaklarım üşüyor benim de <gülüyor> <O> güzel şahane <gülüyor> falan bu tür şeyler. Yani ergonomi çok şey, önemli abi. Matanelli laptop mu satasın canım. Yani. Anladım. Şu anda ilk aklıma gelen. Bir de şey. mesela onu kucağına koydunuz zaman mi? Hararet yapıyor ben. Çok de. güzel oluyor ben seviyorum Allah. Yani şu şu ama yazın çok felaket oluyor. Yazın kötü. Yazın işte ona bir mesela bir şey olsa. Hafif bacaklarını açacaksın yazın ya. Yani. Yazın soğutan, kışın ısıtan Isıtan Laptop şey istiyoruz. istiyoruz. Klima. ...klimalı laptop gibicesine. <gülüyor> elektronik yıldızları... ...inceleyebileceğiniz elektronik bir cihaz çıkmış. Pardon yeni. elektronik yıldız derken. <gülüyor> yani şöyle anlatayım. Şimdi bazen mesela bir şey duyarsın... Evet. ...kafanda bir şey canlanır ya. Doğru yanlış... E <gülüyor> yeş yeşil yeşilay böreği deyince gene kafanda bir börek şekli belirsiz olsa da Elektronik yıldızları takip eden elektronik cihaz deyince Ben de şöyle bir şey diyeceğim? Kibrit kutusu mu canlandı beyaz peynir gibi bir şey Benim kafamda şey canlandı böyle odada mesela tavana yapıştırıyorsun değil. ya yıldızları Elektronik tuvali. değil ki onlar plastik Parlıyor ama karanlıkta falan Onu, onu fire elektronik. elektroniktir doğru <gülüyor> <gülüyor> Onu fire elektronik güzel Şöyle söyleyeyim abi Teleskop düşünün. Teleskop. Evet onu biliyorum. Teleskopun Gamara gibi olanı. Gamara. Gayıt ediyor. Küçük. Gayıt mı? Elektronik yıldız ne? O elektronik yıldız değil. Elektronik virgül yıldızları inceleyecek diye söylemişti Oktay'ın ilkokul 2'de yapması gereken dersleri yapmaması sonucu bugün bu hale bunun, geldi. Bu hale geldi. Ha. Ve son vereceğimiz e, teknoloji harikası da sidik torbası. <gülüyor> <gülüyor> oh güzel. o iyi olmuş ya. Elektronik sidik torbası mı Bazı şeyleri nasıl rahat rahat konuşuyorsunuz yayında ya? Ne var abi? Prezervatif dedik. Onu da zannedin <gülüyor> Orada okula. zaten cehennemin kapıları açıldı mı? <gülüyor> yapay sidik torbası yapılmış. Wake Forest University. Çünkü zaten başında yapay olunca yap. Tıp okuluna bağlı. Küçük kabahat diye bir lafımız yok mu? Önce durumlar için. Küçük kabahat torbası Ama diye. Küçük kabahat akademik bir kelime mi ifade mi onu bilmiyorum. Yani git ama o bu zaman bilimsel Otlu'da bir şey ya. Yani. dolaş o zaman burada hadi yurtlardan çıktı bütün bölümleri dolaş. Orada herkes kapıları açıp sildik sildik sildik mi diyor? Akademik olmak bunu mu gerekiyor? <gülüyor> ya şimdi otdu yanlış olur çünkü otta tıp fakültesi yok. Hacettepe'ye git tamam. Hacettepe'de herkes öyle olacak. <gülüyor> Merhaba hocam, orada da hocam diyorlar. <gülüyor> sildik torbası var mı falan diye konuşuluyor. Şimdi hakikaten e, siz de rahat rahat söylediğinize göre. Ee, yapay sidik torbası gerçekten bir e, devrim niteliği taşıyor. Hı hı. Ee, çünkü ilk çünkü defa... Çünkü ondan önce pet şişeler kullanılıyordu. Mesela yolda çok sıkıştı çocuk. Şunun içine yapıver diyordu. Yapay bir organ üretilmiş oldu. Ee, i̇lk defa sidik torbasıyla ile başlanması da ayrıca bir... Önemli için. temelden. Altyapıdan başlıyorlar abi. Nasıl? Esne. İçine mi koyuluyor adamın? Hı hı. Tabii i̇çine yok. Koyuluyor. Elinde böyle gezdiriyorsun. Yanına koyuluyor. Köstekli. Eğendi koyunca hiçbir esprisi yok yani. O var zaten canım. Bir şey takıldığı evet. zaman neydi onun adı? Sonda. <gülüyor> Sonda. Sonda takıldığı zaman onu rahatlıkla yapabiliyorsun. Bu iç iç organ olarak kullanılıyor kendisi. Çok iyi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Popular Science'ın e, teknoloji haberleri bunlardan ibaret. <gülüyor> Keyifli bir iç organ. O zaman bari biraz daha <gülüyor> büyük yapılsın. Ne olacak? Daha çok tutabilelim. Evet ya bir de yapısını biraz lateksten falan yaparlarsa daha esnek olur daha rahat kullanabilirim. Ya sen, sen deri yapsınlar. De Zeplinlerin içinde böyle üstü taşlı abi deri olursa. O kendi hava çıkar, hava atar. Deri olursa şeyik bana çarşıyor. Ben hep nefret etmişim böyle eski filmlerde deri o keçi tulumlarının içine falan koyarlarmış ya böyle suları falan. Ondan ben bir rahatsız oluyorum. Keçi tulumu dediğin ne faiz? <gülüyor> keçi tulum <gülüyor> yöntemiyle kestikten sonra Evet. onların böyle ayaklarını büzüyorsun. Böyle bir yerden su dolduruyorsun öyle lak lak lak lak lak da içiyorlar. İçiyorlar ya devenin üstünden. Devenin üstünden. Burada mola verelim diyorlar Sonra. <gülüyor> Yine de onu gayet biraz sıyırarak mı içiyorlar ya? Yine deve ya? konusu açıldı şimdi. Ha, böyle böyle. <gülüyor> böyle. Şişirerek değil de sanki böyle e, sağır gibi. Ha. Böyle ağzında iki damla da su çıkıyor orada. O ama beni rahatsız ediyor. Deri olmayabilir ama ne bileyim e, kumaş da olabilir. Yani pestil kıvamında mı diyorsun sen Fahir? Evet olabilir yani, yani ye yapılan mı? yeni yapılan torbaların torbaları pestek. Ortada itişne mi? Hakikaten şimdi ben de rahatsız oldum. Tamam peki özür dilerim. Hadi ee, buyurun. buyuralım O zaman ben de size nanorobotlar aleminde bir türkten bahsetmek istiyorum. Nanoykent. Nanoykent'te düz yüzeye tırmanan <gülüyor> Efendim suda koşan insan vücudunda gezebilen bir araya gelip insan formunu alabilen robotlar. İnsan vücudunda gezebilen ne demek ya? <gülüyor> Hangi su içinde insan... yürümek ne demek ya? <gülüyor> Hangi insan vücudunda geçsin ister bir robot? Oğlum bunlar bildiğiniz robot değil. Nano, nano. Ne diyorum ben? Nano. Nano. Yani evet. bak suda yüzebiliyor. Yani suda yüzebiliyor dedim. Su üstünde yüzme kabiliyeti yeni geliştirir. Düz duvara tırmanabiliyor. Vay bir dakika şimdi dur orada dur. <gülüyor> bir paragraf evet. eksik. Evet. Arada konuşmalı. Nano dedikten sonra ne? Nano robot ne yani? Onu bir açıklayalım. Onu açıklıyorum şimdi. Bunu... Nano nedir? Nano nedir? Bir boyanın nano? kendi kendini temizlemesi değil mi? Nano. <gülüyor> Niye canım? Nano'yı kent diye bir şey var. O nasıl oluyor? Kendi kendine temizlemesi. Orası yer olarak <gülüyor> kullanılıyor ya ayrı. O zaman abi mi? şunu söyleyeceğim ben size 2002'den Benim beri... bildiğim çok özür dilerim evet. ama Nano şöyle tırnak kadar bir şey demek. Tırnak kadar? Ya Ufak. Ege sen hep örnek veriyorsun abi. Boya Hı. üzerinden veriyorsun, tırnak üzerinden veriyorsun. Ya Nano küçük değil mi? Nano gibi. ne demek? Küçücük şeylerin Nano diyorlar. Tamam. Şimdi duvarı bit kadar bir şey çıktı bana ne faydası var, indi ne faydası var, suda yüzdü ne faydası abi var. Abi Nano ne? siz yanlış biliyorsunuz öyle küçük müçük falan değil ya. Ayrıca bunlar bir araya gelip insan formu da alabiliyor. El kadar... Yani belki hani öyle o kadar küçük değildir de el kadar bir cihazdan bahsediyorlar robottan. Bunu şeye soracaksınız. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde e, Türk bilim insanı var Metin Sitti. Bir saniye. <gülüyor> Şefik hanım Carnegie Üniversitesi'ne bağlar mısınız? <gülüyor> Kimi bağlayacaktık? Metin Sitti'yi bağlayacaksınız. Metin Sitti'yi... Evet. E, bu bir e, doktor, <gülüyor> <gülüyor> doktoratezi. Dünya. Haberin haber esprisi bitti mi? <gülüyor> Yok hayır canım olur mu? <gülüyor> Şimdi insan vücudunda gezinebilen bir robotta şey. Ne ne demek abi? Vücudun vücudunda gezmiyor Oktay. Nerede geziyor? Onu içeri yerleştiriyorlar robotu. O daha tehlikeli abi. Artık onu bilmiyorum nasıl. Matrix'te ya? görmüştük iğrenç bir şeydi o. Evet. Zaten Matrix'te gördüğümüz şey gene bu robotların bir araya gelip insan formu alması. Şeyde Matrix 3'te çıktı bir araya, şeyin karşısına Nasıl bir araya geliyordu abi onlar pardon Neon'un karşısına çıktı ya Surat oldular insan suratı oldular Ne diyorsun sen Diye konuştular O bir defaya mahsus <gülüyor> Bir defaya mahsus <gülüyor> <gülüyor> defaya mahsus ne demek ya Bir defaya mahsus Bir olaydı Siz... <gülüyor> Niye böyle kafanızda Büyütüyorsunuz <gülüyor> ki <gülüyor> Bir defaya mahsus ne demek ya Ka Ka Kaçı defa olacak bir filmde <gülüyor> <sinirde> bir şey. <gülüyor> ne ikna etmeye çalışıyorsan söyle. Fahir kabul edelim ya. <gülüyor> ne <Neye gülüyor> ikna etmeye çalışıyorsun? Daha yani... çok robot olsun demek o büyük kafanın altını da yapacaklardı. <gülüyor> bir de defa yapmamızı soruyor. <gülüyor> <hususu. gülüyor> <Hayır, neye> itiraz <gülüyor> ettiğini bilmiyor ki. Adam. Ne yani? ne abicim biz de seyrettik Matrix'i. Neyse Türk bilim insanı Metin <gülüyor> e, ondan sonra bu seneye damgasını vuracağım demiş. Robotlar ya benden soruluyor. Neyin damgasını vuracağım? <gülüyor> Bundan sonra bir yarışma programında şey diye sorulacak işte. <gülüyor> Nana robotu kim icat etti? Metin Sitti. Hayır efendim onu değil. İcat mi söylüyoruz. Diye bir şey olacak. Yani. E, 2006'ya damgamı vuracağım demiş. Az kaldı. Vurmuş vuracak. <gülüyor> Valla güzel işte proje. Şahane proje. Buna güzel yatırımlar da yapılıyor. Bir araya gelip. Ne demişti o <gülüyor> Matrix'te? Robotlar bir araya gelip. Yüzü oluşturup? Ne çeşit çeşit laf ettiler New'a ama sonra gene onun dediğine ne geldi. Ne oldu tükürdüklerini yaladılar ya ama. Oldu. Kimin yüzü oluyordu orada ya? Şeyin mi? Ajanın mı? Yok senin yüzün oldu. Yok ya genel bir insan yüzü oluyordu öyle bilmiyorum Nasıl tanımadık benziyor. bir yüz mü? Tanıdık birine benziyordu. Ben de tam <gülüyor> şey yapmayayım ama. Kaş göz aynı böyle birine benziyordu. Bir artiste benziyordu ama kim olduğunu çıkartamadım yani. Sizin gidecek tek bir yeriniz var şu anda mutfak. Var gidin. Orada bir değerlendirin durumları, sonra tekrar konuşalım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Altın satırayla kazabını sundu spor gündeminde Demircan tılsım sizlerle Demircan abi hemen başlığı alabilir miyiz? Kimin başlığı veriyorum? Hiç öğrenmiyorum çünkü bu gün göndermemiz yok. Başlığı alabilir miyiz Demircan abi? Başlı. E Demirci abi her sabah aynı başlık mı ya? Ne zaman aynı, aynı da aynı cevap kullandım? Daha dün bir takıma özet evet, işte. Başka bir soru sormak istiyorum. Evet. Söylebilir miyim? Tamam. Teşekkür ederim. Ben ne zamandan beri konuşmalarıma başlık atar oldum? Dün sabahtan beri. Dün sabahtan beri. Güzel, güzel cevap. Güzel. Soru güzeldi. Başka bir soru sormak istiyorum. Tamam. Bu benim kaçıncı başlığım. İkinci. Doğru Peki hangi başlığımı hangi başlama benzemiş olabilir? İkincisi ilkine Benzemiş olabilir Şimdi esas sorum Dünkü başlığım neydi? Konuşmama dinlediysen başlığını herhalde anlamışsındır. Neydi? Bir takıma özentiş Bir takıma özentiş Bugünkü başlığımı tekrar etmek istiyorum sevgili sevgilim Bir takım özentiler. Aynı Ta şeyimi anlatıyor bu başlıklar. Tamam <gülüyor> tamam Demircan abi. Tamam. Çok fa çok farklı. Bugünkü konumuz çok farklı. Bugünkü konularımız bir tane değil Ede. Baştan onu belirtmek isterim. Dikkat etsin. Başlığından da belli. Anladık. Ne anladın? Bir takım özentiler. Özentiler. Yani diyorum ki bir takım. Hem orada takım kadar... 11 özenti mi sayacaksınız? Ha, i̇şte orada yanılıyorsun acaba. Kaç özenti sayacaksınız? Bilmiyorum. Sayısı belli değil. Yani takım diyorum. Yani en az... Şimdi... Şunu şöyle düşün. Bir sürü koyun. Mesela. Sürü. Hayır. Çok anlamında kullandım. Ama koyun sürüsünde zaten sürü denmez mi? Hayır öyle demedim. Yanlış anladın. Yani bir sürü koyun. Bir sürü koyun. işte bir koyun sürüsü. Sürü sürü demez. Değil mi? Evet. Sürüde ne kadar varsa. İşte bak burada da takımda o... ne kadar varsa demek istiyorum yani. Ama koyun zaten. Bir sürü koyun. Anladın mı? Müsaade edersen yazımın ilk, yeni konuşmamın ilk cümlelerine başlamak istiyorum. Başla. Sevgili seyirciler, Efendim. Şimdi başla. Sevgili seyirciler, eyvünler. Dakika났다. Çok denk. Geçen hafta sonunda karşılaştığımız gençler biriyle adeta röveş mücadelesi yapacağız. Kuba mücadelesi bugün oynanacak. Maç saat 2'de oynanacak. Ankara kulübümüzün o bir kişiyle sahaya çıkması bekleniyor. <gülüyor> Alo. Çok güzel başladınız hocam. Ankara kulübümüzde Ceyhun trafiği oldukça iyi. Gel Ceyhun trafiğine. Yani Ceyhun'u isteyen takımlar var ya onu demek ha, istiyor. Ha evet Galatasaray falan istemişti, değil mi? Bebe'nin oynayabilerciyi tahmin ediliyorum. Bebe mi? Yabancı kadromuzdan Petkov ve Dersilva'da oynayan futbolcular arasında olmazsa gelin bana tükürebilirsiniz. Diye konuşmam devam eder. Gençler Birliği ile oynayacağız bu sefer Gençler Birliği Ankara Ucu maçı olacak. Tıpkı geçen hafta gibi. <gülüyor> evet. Şimdi... İkinci konuşmanın başlığı aynı başlık olabilir. Özenti nerede demeyeceğim abi burada ilk başlığın altında özenti. Bana bir tane özenti söyle. <gülüyor> özenti diyorsun. Evet. Şimdi burada e, genel bir başlık attığım için ben <gülüyor> yani bu konuşmam değil tamamını söyledikten sonra anlayacaksın. Tamam evet. Şimdi dün televizyonda duyduğumuz bir haberle ilgili Çiçek abla'na gayet ortak e, olarak anlaştık. Televizyonda duyduğumuz haber alo? Ee, Neyi ee, paylaştığınızı demeyeceğim. İngiltere'de oynayan Senekal'ın futbolcu biliyorsun. Hayır. Ee, İng İngiltere'nin <gülüyor> Bal e, baltan takımında oynayan futbolcuyu bilmiyor musun? Hayır demeyeceğim. Ne bileyim ben İngiltere'de kim oynuyor. Sanki Türkiye'yi ezmerledim de o mu kaldı ya? <gülüyor> Doğru. El Hacı Diof. Ne? El Hacı Diof. Futbolcısının yaptığı bir takım e, hareketleri biz ayrıca e, onaylamıyoruz. Spor biz hareketlere yakışmıyor. Sarhoş olmuş ve karısını evden atmış. Sahada mı? Efendim? Sahada mı sarhoş olup karısını evden atmış? E, yok hayır efendim şöyle şimdi zaten sahada... E, e, Ev yok. E, <gülüyor> Zaten her şeyden önce saha ev yok bize saroş e, olamıyor saha anladın mı? Evet. Fut. Ama futbolcu olduğu için olmuş bu olay. Öyle e, televizyonda öyle gördük. Yani off, şunu demek istiyorum futbolunu oynuyor adam. Sonra gidiyor İngiliz, İngiltere'de e, sarhoş oluyor. Daha sonra evine gidiyor. Yine İngiltere'de evi e, ve karşısına evden atıyor. Anladık. Şimdi bu kadar da bu kadar da olmasın lütfen. Yorum olarak bunu söylüyoruz. Çok ne? güzel. Yani her futbolcunun bunu yapması gibi bir durum e, maalesef durum yok. Böyle bir durum yok. Demircan abi bir şey sorabilir miyim? Çok sinirlendik biz evliyelim. Anladım sağ olun tepkinizi de ortaya koydunuz. E, sorumu sorabilir miyim? Sorabilirim. Özenti nerede burada? Şimdi bu... E, Dikkat ettiysem ikinci konumda iki konu vardı eğer iyi dinlediysen beni ikinci konumda İngiliz futbolcunun e, İngil, daha doğrusu İngiltere'de oynayan Senegalli e, arkadaş deme e, dilin vermeyen adamın yaptığı işe de indim doğru mu? Evet. doğru. <gülüyor> şimdi cevaplıyorumdur. E, şimdi bir takım arkadaşlar. Futbolcu olan arkadaşlar, eğer bu adama özenirse halimiz ne olur? Yaman olur. <gülüyor> <gülüyor> halimiz hoş olmaz. Ve futbolcu olmak... Ama isterse, şimdi Demircan abi ne olur futbolcu... diye soruyorsun, cevap olmaz oluyor. Halimiz ne olur diyorsun. Ben cevap veriyorum, olmaz diyorsun. Şimdi ben tabii her şekilde eleştiriye açık bir insan olduğum için bunları aynı zamanda not almak istiyorum. İzin ver. Tamam. Nakledim de şuraya kalemi şöyle koyarsam herhalde unutmam. Şimdi e, futbolcu olmak isteyen bir takım kişiler sanki futbolcu olmanın ilk şartın karısını evden atmak gibi üzülmesinler. Böyle bir şey dünya üzerinde henüz keşfedilmedi arkadaş. O yüzden benim bugünkü başlığı bir takım özentiler. Anladın mı şimdi neden olduğunu? Şimdi Dikkat ettiysen konuşmamanın tamamını dinleseydin eğer hiç bu soruları kararlamaydı. Hepsini dinledim Demircan abi ya. Ne zaman? Şimdi daha gıkım çıkmadan şimdi dinledim. Güzel bir hikaye var aslında bu konuyla ilgili nostalji de yapayım. Ee, bizim adamın biri e, yurt dışında bir yere gitmiş uçaktan inince ona sormuşlar. Demişler ki e, hoş geldiniz demişler. Adam demiş ki, ben. <gülüyor> demiş ya niye ıldıyorsunuz bu sabah ya? Şimdi ben sinirlim deden. Adam inmiş. Adam inince demiş ki, burada demiş, deliller var mı demiş. Dert radyolarda baş baş bağırmış Adam inince sordu ilk şey deliller var mı? Şimdi halbuki adamın tüm hikayesini bu benim anlattığım gibi düşünsen ne kadar saçma oluyor? Değil mi? Değil, mi? değil mi? o fıkra öyle değil ki? Nasıl? Ya adama soruyorlar gibi oraya, oraya gidecek misiniz diyorlar. O da diyor o var mı diyor. Böyle oluyor o fıkrada. İşte tamam. Benim derdim de bu. Yani şunu demek istiyorum. Benim anlattığım fikirle bak olayla nasıl örtüşüyor. Yani eğer karşımızdakini dinlemezsek buluşur şuraya, O zaman anlamayız tabii ki. Einness Guten Abend Guten Abend dün dün 13.5 Radyo Tresi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Buyuralım efendim. Hoş geldiniz. Oktay Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Harika bir konser verdiniz. Rica evet. ederim. Çok yani... teşekkür ederiz. Adeta Ankara'da sonbaharı <gülüyor> Yaşattık mı? Yaşattınız. Tebrik ediyorum. Rica ediyorum. Amerika'ya götüreyim sizi. 500 bin kişinin bir ızdırabı var. Bu ızdıraba çare aranıyor. Bir... 500 bin kişi muzdarip. Muzdarip. Doğru. Bir musibete bulaşmış durumdalar. Nedir bu musibet? Cırcır olur. Yego. Lego. Evet. Bir bilgisayar Hastalık, hastalık, hastalık gibi bir, hastalık. bir şey. Grip. Grip. Grip gibi. Grip. O bizite falan diyeceksin işte geçerim. Amerika'da 500 bin tane şişko varmış. Onların sorunu. Öyle değil Oktay'cığım. 500 bin kişinin başı ağrıyor. Neden başı ağrıyor? Şiddetli başı İyiyim, ağrıyor. Yiyin paş yüzünden. Ooo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ege Bey ya çok güzel. Var mı Levent abiyle bağlantı bu arada? Yok bu kendim düşündüm <gülüyor> ya. <gülüyor> çok güzel ya bravo. Beş... Artık gerek yok canım Levent abiyle bağlantı. Yetişti, Yetişti. bu oldu bu Yetişti. artık Oldum, onun oldu. kalfası Et ya. verdi Levent. Sevgili Levent abi, buyurun. 500 bin kişi başarısı çekiyor. Ne zamanlar başarısı çekiyorlar? Ne zamanlar? Sabahları, ee, akşamları, cumartesi sabahları. Adet zaman mefhum yok. Her an olabilir çünkü <gülüyor> bir şey yaparken çekiyorlar bu başarısını. Ee, bu da yaptıkları şeyde. Cereyan da kaldıkları zaman. Çok güzel olabilir. Ee, Sabah kalktıkları zaman, gece zam yatarken. Oluyor. Öyle baktım. Doğru, doğru. Ne zaman ki hepimiz e, biliyoruz ki insan ölümlü bir varlık. Doğru. Özür Özürlükken baş çekiyor. <gülüyor> Hayır orada bir sorunun cevabı olmadı. Var var. Ne zaman dedin? Şimdi onu mu açıklayacağım? Onu açıklayacağım. İnsan ölümlü bir ne varlık. Ne zamanki sevilecekleriyle evet. coşkulu bir e, birliktelik yaşamak isteseler o zaman başarısı çektikleri ortaya çıktı. Yaşadıktan ee, sonra mı önce? E, yok yaşarken. E, esnasında dediğimiz halde. Çünkü dediğimi bahsen sadece... bir öyle bir şeylere kalkışırsın sonra çok başın ağrır. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> esnasında bir baş ağrısı var. Bu da şeyden kaynaklanıyor. Nedir? Utanmadan kaynaklanıyor. Utanmadan mı? Niye utanıyor? Utanmadan İnsan mı? İnsan yani? sevdiğine utanır mı ya? Böyle bir şey olabilir evet, mi? sevmediği tersin? sevdiğinden <gülüyor> utanıyor sevmediğiyle coşku yaşıyor diye. Belki de öyle bir şey. 500 bin kişi şiddetli baş ağrısı yüzünden bu sene müracaat etmiş ve... E... <gülüyor> Nereye fay? <falan>? Bana <gülüyor> <Neye> müracaat ediyorlar <gülüyor> ya? Belediyelere. Belediyelere tam... gidiyor. Amerikan belediyeleri iş yapamaz hale gelmişler ya. Efendim şimdi tam yakınlaşıyorduk başım tuttu diye. Baş ağrılarının nedeni utangaçlık ve stresten kaynaklanıyor. E, şikayet erkeklerde bire 3. Yani her ne bir diyor? kadında bir ağrı. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Her bir... içim oran veriyorum fay ya. 1'e 3 <gülüyor> ne demek erkeklerde? Yani bir Erkek utanmıyorken üç erkek bu şey mi başım ağrıyor. <gülüyor> Ay birer bir kadın utanıyor buna e, bunun bir takibi. Ben... <gülüyor> bu utançlı çocuk <üç> erkek mi <gülüyor> Bu utançlı üç erkek yaşıyor e Çünkü erkek kahvede anlatıyor büyük ihtimalle. zaman bir kere bir kadının utançına üç erkek yaşıyorsa o kadın hiç utanmıyor demek. Bu utanmaz bir kadınmış demek ki e, bunun üzerine uzmanlar bir çözüm arayışına gitmişler ve e, yani ağrı, ağrı, üçü... ağrı kesici alırsın geçerken <gülüyor> bu kadar gerek var ya. <gülüyor> Alırsın güzel bir tane ağrı kesici. Bunu sen söylüyorsun. Uzmanlar değil herhalde değil mi? <gülüyor> niye <gülüyor> niye bozuluyor bu ya? Uzman söylediği zaman uzman desek ya bir ağrı kesici alın geçer. Saç. Ya da çiğ patates koy kafana dese geçer dese. Ya da tülbent bağlı geçer dese onları kabul edeceksin hiçbirine, ama ben deyince Hiçbirine inanmam ancak. <gülüyor> ancak ne inanırsın? Uzman derse ki ekmeği çiğne ve başına koy. O, o zaman, zaman işte uzmanları işte, O zaman uzman i̇şte olur. Amerika'nın şey tarafı da bu yani bu tür... Alternatif tıbba yönelemiyorlar. Bilmiyorlar. Ekmeği çiğnemek diye bir şey var mı acaba ya? Var. Amerika'da falan. Yurt dışında. Ekmek çiğnemek. Et koyma var orada. Orada çiğ Yordan et koyuyorlar. Daha gelişmiş bir refah ülke Et koyuyor direkt. T-bonları. <gülüyor> çiğnenmiş mi? Yok çiğnenmiş. Çiğden, çiğden, koyuyor. çiğden koyuyorlar. Yani çiğden koyuyorlar. Çiğ derken çiğnenmişten çiğ değil yani. Anladım. Ee, bunun üzerine... Rafı e, oktaya bırakıyorum. Laf. Sen ne dedin şimdi? Ya işte. Ne dedim yani? 500 bin kişi başarısı çekiyor. <gülüyor> evet. Bire 3 dedin Onu zaten hiç anlamadık. Yani her üç <gülüyor> erkeklerde erkekler dedi. Biri de sen tam anlayacağız. Ya kadınlara oranla bire 3 yani bir kadın ağrı çekerken 3 erkek ağrı çekiyor. Yani, getirin bu kadın karşı Kim bunun başarısı? Üç tane adam. 500 bin olarak. kişinin 125 bini. Kadın? 375 bin erkek mi? Bravo tebrik ederim. Böyle versen rakamı. E bire işte dediğimiz. Mesela kadın sayısına x dersek erkek sayısı ne oldu? <gülüyor> 3x. Ne oldu? 4x eşittir 500 bin. 4x orada çarpan ya durumda fay, 4, karşı tarafa bölü olarak Afrika'dan bir haber vermek istiyorum ben. Lütfen. Müsaade senin canım. Afrika'da bulunan ada ülkesi Zanzibar. Of, oh. Zanzibar. Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar. Teşekkür ederim. Zanzibar'ın tanrıtımına katkı Şimdi Zanzibar'da maalesef çevre kirliliği had safadaymış. Do Doğru. Sanki her şeylerini çözdüler. Evet. <gülüyor> Şimdi tabii çevre kirliliği olunca turizmde. Baltalanıyor kirliliği kirliliği etkileniyor. haliyle. Etkileniyor. Turizm dediğimiz şey. Pardon Zanzibar'da ne turizmi var Oktay? Olur mu ya Zanzibar çok güzel ülke. Öyle mi? Tabii. Mesela... Ne gibi cesini? Yani Afrika'nın en zengin yerlerinden bir tanesi. Büyük sanatçılar çıkarmış olan bir yer benim bildiğim kadarıyla. Bir, bir tane verirsiniz. Bir tane verebiliyorum zaten. Söyle veriniz. Freddie Mercury. Zanzibar doğumlu mu kendisi? Benim bildiğim kadarıyla. Hindistan'da olsaydı belki. <gülüyor> Şimdi çevreyi ve turizm endüstrisini korumak amacıyla... Evet. ...naylon torba yani... Foşet. Foşet dediğimiz şeyin evet. üretimini ve ithalatını yasaklamış... Ee, Zanzibar yetkilileri. Bundan sonra foşeti Zanzibar'dan alamayacağız maalesef. Lalon torba kullanamayacak mıymışız Zanzibar'a gidersek? Hayır kesinlikle orada da kullanamıyoruz. E ne yapıyorlar yani, abi bunlar? Kirlilerini mi diyorsun ne yapıyorlar? Kirlilerini ne yapıyorlar? Abi Çak. çok saçma Lailon'u ideal kullandığın zaman son derece faydalı Vallahi bir eser. zaten turistlerin rahatını düşünerek yaptık demiş çevre bakanlığı Yani Zanzibar Zanzibar diyoruz ama Zanzibar'da bir çevre Zanzibar, bakanlığı. Zanzibar Zanzibar olanı böyle poşet görmeni demiş. Tabi canım o poşet yoksa. Çevre bakanlığı var Zanzibar'da. Ona nasıl hayli? yani aklı naylon torbalarının kullanım alanları geliyor benim mesela. Zanzibar'da böyle bir durumda kalırlarsa ne kullanacaklar? Muadili yok yani. Havaalanının hemen çıkışında tatil topluyorlar. Foşetleri. Yani ülkeye de sokulmuyor. Foşet. Buradan Zanzibar'a gidecek olan sevgili dinleyicilerimizi burada... Uyarını Uyarımızı oldu. yapmak lazım. E, Afrika'daki ada ülkesine giderken foşetlerinizi evinizde bırakınız. Şurada foşet derseniz bir kez daha... <gülüyor> ifrazat mı yapacaksınız? <gülüyor> ne? Mesela temiz... bir şey soracağım. Evet. Orada diyelim ki poşet. <gülüyor> Poşet, <gülüyor> poşet, poşet. Diyelim ki oraya Zanzibar'a uyuşturucu kaçakçıları girerken neyin içinde sokuyorlar uyuşturucuları? Mesela bazıları bünyelerinde sokuyorlar ya. Poşetsiz sokuyorlar mı? Poşetsiz sokarlarsa olur mu ya? Tü güzel tülbent, tülbent. Tülbente mi sarıyorlar <gülüyor> Böyle bir şey sarıyorlar. Hmm, süzme poşet diyorsunuz. Ya da başka bir şey. Abi bu adamlar çöplerini neyle atıyorlar ya? Kese kağıdı lan. Eke sekaadıyla oturma Eke. Gazetelerden. Karpuz yedi Zanzibar'ın karpuzu meşhur. Onun suları aktı bütün. O var ya tam verirken faşat diye o şey yapar. Olmaz ki bunlar ya. Fa faşat diye mi? Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> <O da>, <gülüyor> ismi de oradan geldi. <gülüyor> faşat sesini ortadan kaldıracak teknoloji diye. Vay be. Eee? Çözüm ne? Çözüm yok. Faşat'lere son demiş yetkililer. Çok yani, güzel. Yani hakikaten. Ayağın, ayağının tozunu ona göre alsın. Efendim... <gülüyor> <gülüyor> Üzülen, <Hayat> özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim Bir dakika Laylon herhangi bir şeyde de kaçma Galoşta falan da yok mu bunlarda Yok abi kesinlikle yok Ne yapıyorlar abi hastaneye girerken yok. kapıda ayakkabılarını çıkarıp Misafir ayakkabılarıyla mı giriyorlar içeri Hayır kese Abi sizin kafanızda kese kağıdı Nasıl kese Nasıl bir çözüm ya Nasıl bir şey kurdunuz siz Ne tipik Var, En azından ben şikayet etmiyorum çözüm üretiyorum Plastik olabilir abi Na şey Daha böyle katın Mika F foşet gibi değil de. Ailede de eg çok güzel mika mika foşetler kullanıyoruz. Bravo o zaman ya. Size veya var. ayakkabıların kutularını kullanabilirsin. Onda sür ayağını kaldırmazsın. <gülüyor> evet, süreye süreye gider. Ama bir merdivenle karşılaştığın zaman ne yapacaksın? Onun da me metodu basit. Merdivende kutuları koyacaklar, sen o kutulara basa basa gideceksin. Süper. Neymiş metodu? Bu şeylerin kutuların yan tarafından birer delik açıp iplerle bağlayacaksın eline. Onu şey yaparken düşmesin evet, diye böyle, böyle. <gülüyor> Elinle çekeceksin. E merdiveni çıkarken abi merdivenime mi tutunacaksın, ipi mi tutunacaksın? İpi. Merdiveni niye tutunuyorsun? Oksağ, çok rahatsızsın? Sen çıkamıyorum musun <gülüyor> Merdiveni tutunmadım. Merdiven dediğiniz payanak mı sizin? Ya şuna bir tane bir şey fırlat ya. <gülüyor> Hayır, şunu soracağım. Merdiven deyince benim aklıma... şey aklımıza prangalar başak. geliyor. Senin payanak dediğin pranga mı? Payanak ne ya? Ya payanak normal apartmanda olan merdivenin basamağına payanak denir hangi yörede ve nasıl bir yetiştirelim sonra. Ama yani mesela bu duvara dayanan merdivenler vardır ya veya ağaca evet. dayanan ona çıktığını düşündüm ben merdiven diyeceğim. Ona, ona da çıkmayı olur? versin canım adam. Ülke zaten leş gibi. İlk önce bir temizliğini bitirsin. Ondan Abi kendi hakikaten hak kendi pisliğini poşete yüklemiş ya olur mu? Arkadaş böyle bir şey ya. Yani ne gün... güzel bugünü kapatacaksın şu lafı etmeden ya Safa'ye. Ne bir Benim şey. bir ara tuttuğunu hissettim ben ve takdir de ettim. Öpecektim seni yayından sonra ama şimdi mecbur Ben yani. de paranak yüzünden seni öpeceğim Oktay, merak etme. 1'e 3. Öpüşme bu barışma sezonunu açıyoruz. Bravo. Yarın sabah 7'li olursun sabahlar sabahlarda buluşacağız. Günaydın. Günay ay ay günaydın.